çok aziz ve çok muhterem sunalar. Peygamber Efendimiz ezeli ve ebedi önderimiz ve rehberimiz vesileyi i necatımız nurumuz Efendimiz, Seyyidimiz her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa ve sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açtık. Muhtemem samimiyetle ve hulusla söylüyorum ömürlerimize ömür eklesek durmadan fahri kainatın güzel sıfatları ulvi ve ilahi vasıflarından Hasretlerinden söz etsek ve konuşsak Ömerübnül Farid'in dediği gibi zaman biter de onun güzel vasıfları bitmez. Rabbimizden niyaz ediyoruz aczimizle hadsizliğimizle ve fakat gayreti imani yemizle yaptığımız şu konuşmaları ebedi saadet ve kurtuluşumuza vesile kılsın diyorum inşallah <gülüyor> Müslümanlar dersimin serlavhasını tezhin eden ayet-i kerimeye geçen derste birinci fıkrasına mana vermiştim teberlükken tekrar mana veriyorum Peygamberimiz Zişan Efendimiz'i bugün kendi öz hasletleri, şiarı ve sünnetiyle tanımaya çalışacağız inşallah Teala, farklı olarak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde esen Gibillah Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira Ey nebi zişanımız Ey peygamberi Ali bürhanımız seni biz insanlığa, beşeriyete ve bütün aleme şahit olarak gönderdik. Geçen dersimizde bu şahitliğin manasını kısaca hasbuhal ettik muhterem Müslümanlar. Mahşerde bütün ümmetler üzerine Muhammed ümmeti şahit olacak. Ve ümmetinin şahitliğinin doğru olduğuna da Hz. Muhammed şahit olacak. Hatta bunun şöyle bir latifesi de var, size arz etmediğim bir latifesi. Sahabeden Cenab-ı Abdillah ibni Mesut Peygamber Efendimiz, Ya Abdullah, bir Kur'an-ı Kerim okur musunuz? dinleyeyim Diyor. Cenab-ı Abdullah, Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim size nazil olduğu, ''Siz daha tatlı okursunuz, ne olur siz rütfedin de biz dinleyelim.'' diyor cevap olarak. Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki, ''Ya Abdullah, ben dinlemekten daha çok zevk alırım.'' Muhterem Müslümanlar burada şöyle bir latif mana var. ''Fe keyfe izâ cînâ min kulli ümmetin bişehidin ve cînâ bişe alâ hâulâhi şehidâ.'' Ayet Cellesine geldim diyor. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا Ayetine geldim. Resul-i Zişan tarafına şöyle mübarek veçkine bir baktım diyor. Gözünden inci gibi müstemir yaşlar dökülüyordu diyor. Muhtemelen Müslümanlar A'yı Celle üzerinde durduğumuz mana için şöyle buyuruyorlar bakınız. Fekir fe ida cıknamnin külle ümmetin bir şehidin. Ya Muhammed. Her ümmet için o gündeki mahşerde bir şahit getireceğiz. Bu şahitlerin de şahadeti üzerine vaciine bıke alahe ula şehida en son senin şahitliğin ve şahadetinle mühürleyeceğiz ya Muhammed. O gün nasıl gündür biliyor musun? Allahu u Habibine böyle hitap ediyor. Peygamber Efendimiz bu manayı tezekkür, tezekkür o alemi tekayürün, tekayürün içerisinde şarıl şarıl gözyaşlarıyla Mevla-i şükürlerle meşgul idi diyor. Rabbim o günde bizi Liwaül Hamdinin sancağının altından ayırma diye dua ediyoruz. Muterem Simalar ve mübeşşiramın ya Muhammed senin müjdeleyici olarak yani iman edenleri, aşk ve ihlas sahiplerini, namaz, oruç, hac ve zekatına mülazemet edenleri, Hazreti Kur'an'a tabi olup Allah Resulü'nün yolunda yürüyenleri, aile hayatı ve ticaret ahlakını şeriat çizgisine oturtanları, cennetle, nimetle, devletle, saadetle ve cemalle müzeyci olarak gönderdi ya Muhammed. Ve nezira aşırı gidenleri, hakikati ve hakkı inkar edenleri, ...mifak küfür ve şirk ehlini... ...ne oldum delisi olup da... ...hakayıf-ı ilahiyye ile istihza eden... ...ağzını eğen katırları ve alçakları... ...İslam yolunu karanlık görüp... ...kendilerine göre Avrupa'ya, Amerika'ya kuyruk olanları... ...ecdadına söverek, esnafına kötü şeyler söyleyenleri yıllar, bin yılların medeniyet asırlarını kendine göre hafif görerek kendi yaptığını daha çok beğenenleri ateşle ve cehennemle ve ikatla korkutasın diye nezil olarak gönderdik ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar her dersimizde hemen hemen temas ediyoruz az da olsa günümüz günümüz cidden çok acayip hadiselerle seyrediyor. Ben mümin kardeşlerimden her dersinde rica ediyorum. Daima kendinizi kontrol ediniz. Ailenizde ve yavrularınıza sahip çıkınız. Çocuklarınızı yetiştirirken İslam inancı ve Kur'an nuruyla Hazreti Muhammed'in edep ve ahlakıyla yetiştiriniz. Sakın, sakın ola ki bu kokmuş asrın şartlarıyla yenilik yapacağız diye evlat ve neslinizi boşa götürmeyiniz diye tembih ediyorum muhterem sumalar. Hani dev şair Muhammed İkbal'in bir sözü vardı ya Gertukai çün müselman zisten niist mümin mümkün cüzbe Kur'an zisten ''Ezfiridi asli huşyârbaş, baş, et ey râh baş diyordu koca İkbal, dev şair, büyük filozof, Pakistan'ın ciddi kurtarıcısı. Yüce Rabbimiz mahşerde bizi onlarla haşret. Eğer diyor, İslami bir hayat istiyorsan ey mümin, bu söz tabii Kapı Camii'nin cemaatine, muhterem Müslümanlar, yoldan fırlamışlara çiziden çıkmışlara İslami hayat diye bir şeyden bahsettiğiniz zaman onlar sadece yılışıyorlar artık. Bu devirde artık İslam'da neymiş diye muhterem mimiler. Evet. Bu söz beni dinleyen kardeşlerime ve İslam cemaatine sabahı haşra kadar. Eğer İslamca bir hayat, Müslümanca yaşamak istiyorsak diyor Muhammed İkbal ne mümkün Düzbe Kur'an zinden Hazreti Kur'an'ın dışında İslami hayat düşünülemez diyor. Düşünmalar. İbadet ve taatımızda, ahlak, inanç ve edebimizde, adab-ı muaşeretimizde, ictimai yaşantımızda, evdeki adetlerimiz ve hayatiyetimizde muamelatımız ve alışverişimizde vatan sevgisi bayrak ve sancak sevgisinde ve herkese ve herkese, bütün işlerimizde sıkı sarılacağımız şey Hazreti Kur'an muhterem Müslümanlar evet Hazreti Kur'an evet filozof şair öyle diyor Kur'ansız İslami hayat yok diyor e bunların hali ne olacak? Onları Allah'u Zülcelal'e havale ediyoruz muhteram Peygamber Efendimiz için Ay-i Celle devam ederek şöyle buyuruyor bakınız. وَدَاعِيًا <gülüyor> <gülüyor> ilallahi اللّٰهِ ve وَسِرَاجَ Ya Muhammed Allah'ın izniyle bütün bir insanlık ve beşeriyeti Sadece kavmi Arap'ı değil, sadece kavmi Türk'ü değil, sadece boşunalı değil, bütün bir insanlığı, bütün milletleri Allah'ın izniyle hakka davet, tevhide davet, vahdete davet, Allah'a ve aşka davetle seni vazifeli, davetçi, dâi da kıldık, da, davetçi olarak gönderdik ya Muhammed. <gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar, demek ki Japonya'dan Sibirya'dan ve Rusya'dan, Türkistanlardan, Türkiye'den, Ümitburnu'dan, Şimali Afrika'dan tutunuz. Faslara ve Amerikalara varıncaya kadar bütün bir beşeriyet için Peygamber Efendimiz Allah'a davetçidir. Allah'a davetçidir. Ya muhterem ma وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ Ayet cilindesinde Cenab-ı Hak seni bütün insanlık ve beşeriyet için peygamber ve elçi olarak gönderdik ya Muhammed buyuruyorlar. Diğer peygamberler bir kavmin peygamberi, bir cemaatin peygamberi, bir şehrin peygamberi, hatta bazen bir kaza ve köye iki tane nebi gönderdiği olmuştur tarihte Cenab-ı Halik-ı Ama... <gülüyor> Müslümanlar çok bahtiyarız. Çok çok çok neşeli olmak lazım, olmamız lazım. Çok bahtiyarız. Cenab-ı Halik zulcelal bizi o peygambere ümmet kılmıştır elhamdülillahi teala. Son peygamber peygamberler peygamberi hatta Suyuti ve bazı muhakkıklara göre meleklerin de peygamberi. Sadece insanlar ve cinlerin değil, sadece Resul-i değil, melekler ve cinlerden, insanlar ve cinlerden sonra meleklerin de peygamberi. Muhtemelen üminler burada şöyle bir latifeyi ifade edeyim size bakınız. Cebrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, şeytanın barigahı meyd uluhiyetten, lanetle sardı gününden itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine mezela ruhul emin ayeti ininceye kadar gülmemiş muhterem Müslümanlar. Ondan evvelki gelişlerinde aleyhissalatu vesselam Efendimiz Cenab-ı Cebrail aleyhisselama hep bakıyor kederli ve mahzun kederli ve mahzun ne zaman ki estaizidillah mezela bihir ruhul emin ayeti kerimesi nazil oluyor Kur'an-ı Kerim'i ruhul emin olan Cibril vasıtasıyla Allah'u u Zülcelal Muhammed'ine, Habib'ine göndermiştir diye buyuruyor Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam o gün tebessüm ediyor, gülüyor Peygamber Efendimiz'e karşı Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri soruyor. Ya Cibril seni şimdiye kadar vahiy getirdiğinde hep mahzun görürdüm. Bu ayı cellenin nüzulünde mütebessim gülerek gördüm seni ya Cibril. Acaba sebep ve hikmeti nedir? Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Cebrail'in sözü bu. Ya Resulallah ki Hazreti Adem'e secde emrinde iblis secde etmedi. Cenab-ı Halik'i Zülcelal ki suyutuya göre arz üzerinde 80 bin sene ibadet ettikten sonra kutubu tefsirinde kaydediyor. Hemen hemen altında secde etmediği ağaç kalmadı yeryüzünde diyor. O zaman ismi Azazil idi. O zaman ismi Azazil idi seksen bin sene arz üzerinde ibadet etti diyor acazil ibadetine binaen Cenab-ı Hak cennetine feriştahların meleklerin içerisine çekti ama ne zamanki Hazreti Adem'e secde ediniz emri geldi iblis bütün melekler secde ettiği halde böyle dimdik duruyordu niye secde etmedin Adem'e? Cenab-ı Hak soruyor Ya Rabbi ben ondan hayırlıyım Zira onu topraktan yarattın, ayak altındadır, beni alevden, ateşten yarattın diyor. Ateşin şulesi alevden yarattın beni, ben ondan hayırlıyım diyor. Böyle nefsince fasik bir kıyasla Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı geldiği için ebedi lanetle cennetten çıkarılıp dünyaya indirilip recmedilmiş olduğu halde kıyamet sabahına kadar da Cenab-ı Hak kendisine mühlet verdi. Müslümanlar, burada şöyle bir tembihi yapmak istiyorum. Onun için Adem oğlunun şiddetle düşmanıdır. Sakın ola ki şeytana uymayalım inşallah. İnneşşeytana lekum aduvun fettehizuhu aduwa. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şeytan sizin düşmanınızdır. Onu sakın dost bilmeyin. Düşman bilerek tedbirini al, tedbirinizi aldınız diye Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de beşeriyeti kıyamet sabahına kadar ikaz ediyor. Bu ayağı kayıp da burnunun üzerine düşüp, inkar ve ilhat ve küfürle tıkırdayanlar, şeytanın filesine düşmüş, tuzağında inleyenlerdir. Rabbim bizi onlardan kılma diye Halif-i Züldelal'imize ediyoruz muhterem Müslümanlar. Allahu u Zülcelal ve Kemal Hazretlerine, davetçi Peygamber Efendimiz biraz sonra bu davetçinin sıfatlarını, şiarını yaşantısını ve hayatiyetinin şartlarını göreceğiz muhterem Müslümanlar inşallah. Yalnız şu bitireyim. Ve da'iyen ilallah bi'iznihi <Sessizlik> ve siracen münira seni bütün bir beşeriyet ve kainatı aydınlatıcı bir güneş olarak gönderdik ya Muhammed. Ya sirac <Sessizlik> münira Muhterem Müslümanlar, bir şem'a, bir kandil, bir aviye düşündünüz ki kainatın tavanına asılmış alemde ne mağara, ne ev, ne hucurat, ne büyüt hiçbir yerde karanlık almıyor. Ağaçların, kayaların gölgesi bile nurla aydınlanıyor. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bütün kainatı böylece aydınlatmaya memur bir nur, bir güneş, bir ziya bir ışık olarak, bir avize, bir kandil olarak gönderdiğini Cenab-ı Hak böylece beyan ediyor. Muhtemel Müslümanlar, hatta bütün peygamberler bir nurdur ya, efendim, Hazreti Adem'den itibaren 124 bin enbiya, bütün peygamberler bir nurdur ya, birer nurdur, fakat bu nurun, bu nurların nurun nereden geldiğini İmamu Busrî şöyle işaret ediyor bakınız kaside ibredesinde. Wa kullu ayin eter <gülüyor> ruslül kirâmü biha fe innemâ min nûrihi bihim fe innehu şemsü fâdlin hun kavâtibuhâ yuzhiru na envâre hâlîn 124 bin nebî ki ayrı ayrı mucizelerle geldiler. فَاِنَّمَا تَسَلَتْ min نُورِهِ بِهِمِ Hepsine bu mucizeler Hazreti Muhammed'in imdadıyla gelmiştir. Onun asıl olan mucizelerinin fer'idir, aksidir, aydınlattası, tecellisi ve himmetidir diyor muhtemel Müslümanlar. Ya Ya Hani meşhur bir beyti var mı? Bazıları Fahreddin-i bazı, bazıları İbn-i Fahreddin'e nispet ederler. Ve inni ve in kuntuble adem suraten Efendimizin kendi ağzından Ve ve in suraten Feliye fî imanen şahidun bi'ubuvveti Ya <gülüyor> Ben her ne kadar Hazreti Adem'in zürriyetinden ahi zaman peygamberi olarak gönderilmiş isem de, gelmiş isem de, bende öyle bir mana var ki, Hazreti Adem'in atasıyım ben diyor. Ya Mevlana, Mevlana bu beytini mesnevisinde, Hazreti Adem'in atasının, atasının atasıyım ben diye almıştır. Yani, nur bakımından, nur bakımından, bütün enbiyanın evveli bisette ve vazifede hatemül enbiyadır. Bütün enbiyah listesinin mührüdür, hatemidir, sonudur. Rabbi Zül Celalimiz nuru içerisinde yaşayıp mahşerde şefaatine ermeyi cümlemiz için mukadder kulsun. Teala. <Gülüyor> muhterem Müslümanlar. <Gülüyor> Namık Kemal müftiliğim devresinde ebul bardininin huzur dersleri diye böyle kalın, üç ciltlik bir eseri var. İkinci cildini mutala ederken şu iki kıtayı oradan yazmışım. Ta 65'li 66 senelerde mülterim Müslümanlar. Epeyce de eskimiş bir not. Bakınız ne demişim orada. Namut Kemal ayık zamanında neşeli ve sürurlu bir anında meşhur şair, kendilerine göre düşünür geçinen adamlardan bir tanesidir. Namık Kemal öyle diyor. Hadi müşrik şirk olan diyanetime eylerim bin yemin bu davada sana da bir nazir olur der idim. iki Allah olaydı dünyada. Gençler şöyle kafanızı çalıştırın bakayım. Belki ihtiyarlar biraz daha ama ne? Esefle söyleyeyim ki Türkçemiz bugün anlaşılmaz hale gelmiştir muhterem Müslümanlar. Ya! Ya! Öz Türkçe, öz Türkçe, öz Türkçe dili sadeleştirmek diye diye babamızın, dedemizin dilini yavrular ve torunlar anlayamaz hale gelmişlerdir muhterem Müller. Ya! Çok acıklı halimiz muhterem Müller. Kapı Camii'nin muhterem cemaati çok acıklı halimiz. Korkunç bir sui kasıttır bu. Korkunç. Niye mi? Cennet vatanın kütüphanelerinde, geçen dersimde söyledim. Kültür Bakanı, evvelki Kültür Bakanı'nın yani bundan birkaç sene evvelki Kültür Bakanı'nın beyanıydı. Kütüphanelerimizde 5 milyon 450 bin asarı ilmiye var. 5 milyon 450 bin kitap esefle söyleyeyim bu memleketin bugünkü gençleri ve evladı bu dil hadi Arapça Farsa bir taraf o zaten belli Osmanlı dedemizin dilini anlaması mümkün değil evlat bu hale gelmiştir torunlar bu hale gelmiştir ben seneler evvel derste söylemiştim, banklarda kayıtlı muhterem Müslümanlar. Benim Abdurrahman İmam e giderken, orta kısmına, onlar kompozisyon filan diyorlar. Bir yazı, bir mazuda bir yazı hazırlıyor talebe. Hoca onu tetkik ediyor, not veriyor. Abdurrahman ve o arada ben bir iki cümle yazılmışım. Oğlum araya şu cümleyi de ver diye. Türkçe hocası, Türkçe hocası alıyor, okuyor. Abdurrahman diyor, şuradan şuraya kadar bu cümleler babayın diyor. Senin, senin sözün lafın değil diyor bu cümleler. Ya muhtemelen Osmanlar! Ya! Ya! Bu memleketi kurtaranlar, memleketin evladını bu hale getirmişler. Yani ecdadımızın dilini ve eserini ve kitabını kabrinin üzerindeki yazıyı camilerin kitabelerini okuyamasın diye ki bir aralık kabir taşlarındaki yazıları, Şadırvan'daki kitabeleri, camilerin kitabelerini kazıdılar. Muhtemelen Müslümanlar bundan belki 50'li senelerde, 35 sene evvel filan Menderes devri, Allah onların da bizim de kusurumuzu affetsin. Bursa'da ziyaretimizde Muradiye Camii'ni ziyaret ettik. Yanında Cem Sultan'ın türbesi var. Yanında Cem Sultan'ın türbesi var. Muradiye Camii'nin hemen şöyle çıkıverince solunda Fatih'a okuyalım diye girdik. Yukarıdaki gördüğünüz bu altın yazılar belli bir devirde ziftle, katranla karartılmış. Ya. Ya. Yukarıdaki bu altın yazılar ziftle ve katranla karartılmış. O devirde yarısını böyle kazıyarak Süleymaniye falan restore edilmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Ömer Kirazoğlu mühendis Ömer Kirazoğlu abi. Baş mühendisi Süleymaniye restorasında. Böyle bazı yerlerdeki karartmalar bir kısmı açılmış. Yazılar meydana çıkarılmış. Üzerinde altın yazızla, fırçayla geçilmiş falan. Ya ya hocam siyaset yapıyorsun be. Olan benim hayatımın gayesi bu. Vallahi dünyada bu mana için yaşıyorum. Ya, ya. Eğer eğer dünyada biraz daha yaşamak istiyorsam, bu altın yazıların ışığında ve avizelerinde, iman ve aşkla geçecek bir ömrün neşesiyle, aşkıyla, delilik ve çılgınlığıyla yaşıyorum. Bunun, bunun dışında başka bir hayat. Muhterem Cenab-ı Hak bizi asil ecdadımıza layık torunlar kılsın inşallah. Orada. Matbuatta, muhterem Müslümanlar, matbuatta bugünlerde zaman zaman görüyorsunuz gazetelerde, Ayasofya Camii, Ayasofya Camii falan lafı. Ya, ya, yahu ya İstanbul beni veya ben İstanbul'u alırım diyen koca Fatih, Cuma'yı Ayasofya'da kılacağım diyor. Başkası yok. İkinci başka bir cümle yok. Cuma'yı Ayasofya'da kılacağım diyor ve Cuma'yı Ayasofya'da kılmıştır. Hafız İdris Efendiler gibi nice dev alimler, hafızlar, şeyhul kurrağlar Fatih'ten şu devre gelinceye kadar Ayasofya'nın mihrabında Kur'an okumuş ve Kur'an talim etmişlerdir muhterem Müslümanlar. Evet. Ya Rabbi, bu memleket için hayırlı hizmet etmek isteyenleri arşına kadar yaşar. Bu, bu necip milletin evladına İslam ve Kur'an'ın gerçek şuurunu bahset diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Bakınız Namuh Kemal ne diyor? Hadimü şirk olan diyanetime, eylerim bin yemeğin bu davada. Sana da bir nazir olur derdim. İki Allah olaydı dünyada diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için öyle diyor. Mürtüren Müslümanlar dilden açıldı da. Yani şimdi ben size kıtayı okudum, dörtlüğü okudum. Kalkın bakayım bir mana verin gençler desem yüzde dil bile çıkmaz dedesinin dilini anlayan. Yo. Bin defa dünyaya tekrar gelsem bunlara hakkımı halal etmem. Milli uzlaşma mı? Ulan bütün mukaddesatımı canın gibi seveceğim. Ahdi senden alacağım ondan sonra. Öyle hem mukaddesatının eşiğine işleyeceksin hem de milli uzlaşma ve sevgi mi? Cudi dağının tepesinde koyun güden fakat arşe ve Allah'a inanan benim ruhum mesabesinde. Duyuyor musunuz? Kapı Camii'nin muhterem cemaati? Ağrı dağının tepesinde, efendim, hayvanlardan yem veren köylü kardeşim, eğer Hz. Muhammed'in ümmeti ise, Hz. Kur'an'ın yolunda ise eğer, benim bedenimde ruhum mesabesinde huzur huzurunuza vallahi ve billahi diyorum bu davaya tez düşen babam olsa, kardeşim olsa sülbümden gelen evladı dahi olsa ashabu Bedir için Hazreti Ömer'in dediğini diyorum. Zerre kadar onunla bir münasebet ve sevgimin olması mümkün değil. Onun için Müslüman var. اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ فَأَصْلِهُ بَيْنَ أَخَلَيْكُمْ وَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Müminler, müminler Amerika'dan Japonya'ya arz üzerinde nereye dağılmış ve yayılmışlarsa kardeşlerdir, onlar bizim kardeşimizdir. Ama, ama davamızın eşiğine işeyen mukaddesatımıza ta Amerika'dan kitap yazıp da güya salyalar akıtan ve ona burada leğen tutanlar bilmeliler ki ancak tövbe ederlerse Yüce Rabbim Yüce Rabbim bizi Nebi'yi Zişan'ın nurlu yolundan ayırma <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar Nevrekoplu Mehmet Efendi Hoca aynı eserde Ebu İllel Mardini'nin huzur derslerinde Nevrekoplu Mehmet Efendi Hoca da Namık Kemal'in bu kıt asla dörtlüğüne şöyle bir nazire yazmış Peygamber Efendimiz için onu da okuyacağım bakınız akıl indinde müstehil oldu. Mustafa'nın naziri her cada bir Muhammed dahi ederdi zuhur. Beşeriyet olaydı Mevla'da. Ya Akıl indinde Mustafa'nın naziri benzeri ikinci bir Muhammed Mustafa daha müstehildir, mümtenidir, tek peygamberdir, ahir zaman nebisidir. Öyle bir daha düşünlemez. Belki zuhur ederdi ama Beşeriyet olaydı Mevla'da. Mevla'da beşeriyet var mı? Haşa! Haşa! Lem yelid ve lem yulad ve lem yeküllehu küfüven ahad Öyle olunca madem ki alemlerin yüce Rabbinde beşeriyet yok Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de alemde tek ve en yüce peygamberdir. Muhterem Müslümanlar Peygamberi Zişan Efendimizi tanıtırken bakınız Ravza-i Mudahere Ravza-i Mudahere Kubbe-i Hadra'nın böyle altı demir parmakcaklar pirinç parmakcakların üzerinde ah ahşap levhalar var. Dört, dört tarafı bu ahşap levhaların üzerine bu beyitler muhterem Müslümanlar yazılarak, bu beyitler yazılarak tezgin edilmiş. Bugüne kadar da o ahşap levhalar indirilmemiş. Birinci, birinci Sultan Abdülhamid merhumun Peygamberi Zişan Efendimiz'e metiyesi muhterem Yani Osmanlı Sultanlarından son ikinci Abdülhamid değil. Birinci Abdülhamid merhumun evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine karşı yazmış olduğu metiye muhterem sümalar. Oradan almışlar, tabetmişler, etmişler. Medine-i Münevreden de bana gönderdiler. Orada ve bugün Ashab-ı makamına oturduğumuz zaman tam karşımıza geliyor. Koyu yeşille üzeri biraz da boyanı vermiş. Ne hikmetse bilmiyorum. Herhalde yazı herkes tarafından okunmasın diye. Rabbul Cemali taala Allahu haliquhu. Hepsini okumam mümkün değil. Bir beytini okuyacağım. Muhterem Müslümanlar, asıl geçeceğim hadislerimize geçeceğim. Rabbul Cemali taala Allahu haliquhu. Femihi fi jame'i'l halqi lam Cemal, Cemal Rabbi Allahu zul Muhammedin haliki olarak ne yüce mevladır ne ali haliftir diyor. Öyle bir Muhammed'i yaratmış ki fenişle rufi cemil halkı lamagidi ya cemil onun benzeri bütün halk içerisinde beyi beşer içerisinde Hazreti Adem'den bugüne kadar mislini bir daha görmedim diyor. Mütermimler dudaklarımız bu nebi-i şah'ın mübarek ayak izlerindedir yüce Rabbimiz yüce Rabbimiz kerem buyursun lütfesin inşallahutaala bir çok seferlerimizle Rabbimizin kerem ve lütfi ile inşallah mescidi saadetinde yürüdüğü topraklara yanaklarımızı koymayı Rabbimiz mukadder kılsın inşallah. Allah. Muhterem Müslümanlar izi ve ayağının izindeki toprakların kıymeti deyince benim Abdurrahman Konyalıların genç hocası benim Abdurrahman Buhari Şerif'ten çıkarmış. Hani ben size daha evvelki dersimizde Osmanlı şairinden naklen söylemiştim ya. "Mubarrı payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem mu yine herf aşumanı yarashır" diyor diye şair. Neydi o? Delikanlı hadi bakayım. Hı? Türkçe yahu, dedeyim dedi. Hubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Ayağın tozuna cihanı almam ya Resulallah. Değişmem, değişmem. Bu yine hep arşumanı ya Resulallah. Sakalıyın bir tek teline yedi kat gökleri verseler değişmem ya Resulallah. Bukhari şerif, muhterem Müslümanlar ibarei olduğu gibi okuyorum. An İbn Sirin قال. Kültürlü adidata. İbn Sirin meşhur rüya tabirci. Selef'te Hasan-ı Basri gibi şahlanan büyük ilim adamlarından biri yüce Rabbimiz şefaatiyle nasır inşallahu teala. Evet. Indena min şe'r-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem asadnahum min qabli ehli enas. İbn Sirin diyor ki Hazreti Enes'ten veya Enes'in oğullarından torunlarından intikalle elimize Peygamberimiz İnsan Efendimiz'in mihyeyi saadetinden bir kıl geçti diyor. Onu onu önrümüzün, hayatımızın, şerefimizin bahası olarak saklıyoruz diyor. Feqal. Feqal İbn Sirin devam ediyor. Le ente kun indi minhu sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki lahm, lahm-ı Vallahi diyor Rabbime kasem ederim ki, Resulullah'ın vihye saadetinden bir şaranın, bir kılın nezdimizde bulunması ehabbu ile yemine dünya ve mafiya bizim için dünya ve içindekilerden daha evlâ ve ahtal da diyor. İçinizde İkinizde yaş itibariyle benimle beraber olan, benden yaşlı olanlarınız var. Hacı Veysa'da Mustafa Efendi hocamız bilhassa Piri Paşa'dayken mübarek gecelerde mübarek eliyle sakalı şerefin sandukasını minberin yukarısından binlerce kişiyle salatu selamlarla indirilir ve birkaç saat salatu selamlar birkaç bin cemaatle devam eder. Lihye-i Saadet-i Muhammed'i saygıyla ve gözyaşlarıyla öpülür, yanaklar sürülür ve çekilir tazimle. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimizin hayatında elini öpmek şirktir diyebilir mi diye adam? Haşa! Ya Allah! Tekbî lülyet hiyel musafaha. Riyazu ı Salihinde riyaz -ı Salihinde Yemen'den heyet geldi diyor. Yemen'den heyet geldi. Peygamber-i Zişan, İmam-ı salihinin de tekviliyet bahsinde arzu eden bakabilirler. Peygamber Efendimiz'in omuzunu öptüler, alnından öptüler, elini öptüler, dizini öptüler, eteğini öptüler, ayağını öptüler diyor. Resul-i bunlara kendisi arzu etmezdi. Öyle kolay kolay elini de vermezdi. Hatta hatta bir satıcı, muhterem Müslümanlar, hep mesele Peygamber Efendimiz'den geldiği için zaruri bazen tekrar söylüyorum. Muhterem müminler, Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah'ın yanındaydım, Peygamber Efendimiz gömlek satın aldılar diyor. Gümüş çıkarıp verdiler, tartın satıcı tarafı ağır olsun buyurdular diyor. Gömleğin bedelini verirken satıcı tarafını ağır tartın dediler diyor dükkandaki satıcı bu sözü hayret etti diyor. Sordu diyor ya bu zat kim? Şu kadar senedir Medine karşısında satıcıyım daha satıcı tarafı ağır olsun diyene rastlamadım ben. Hep kendisinin ağır tarafını almasını arzu ederler. Kim bu zat? Soruyor Cenab-ı Ebu Hureyre'ye. Tanımıyor musun? Hatemül Enbiya ahir zaman peygamberi Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Muhterem Müslümanlar satıcı olduğu yerden kurşunun namludan fırladığı gibi fırlıyor. Peygamber Efendimiz'in önüne kapanmak, eline kapanmak istiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, hayır aşırı bir hareketten Allah'a sığınırım. Fekulü abdullahi ve rasulü bana Allah'ın kulu ve rasulü deyiniz buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani biz de burada şöyle sıralanıyorsunuz, musafaha ediyoruz ya. Sık sık rica ediyorum. El öpmek olmasın, musafaha kafi, musafaha kafi diye. Musafaha kafi diyorum. Ama gençler, delikanlar söz anlamıyorlar. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin alnından öptüler, omuzundan öptüler, elini öptüler, eteğini ve dizini öptüler, ayağına kapandılar diye Nevevi naklediyor muhterem Müslümanlar. Evet. Böyle olunca Tabii nefsimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Ya. Her halükarda Rabbimiz bizi fahri kainatın nurlu yolundan ayırmasın diyoruz. Muhterem Müslümanlar ve şunu tekrarlıyorum. İç kısımda Peygamber Efendimizin par parmaşıklarının üzerinde birinci Sultan Abdülhamid merhumun neşidesi kasidesi orada ahşap levhalarda yazılı. Bu levhalardan biri neymiş? Rabbul cemali tealallahu halikuhu femislehu fî cemîl halkı lem ecidi. Öyle diyor Abdülhamid merhum. Rabbimiz mahşerde bizi onlarla dedelerimizle haşresin inşallah o teala. Güzellik Rabbisi Güzellik Rabbisi. Te'alallahu halibuhu. Muhterem Müslümanlar burada ikinci manada şöyle. Mecazi manada Peygamber Efendimiz'e de mana verilebilir. Rabbül cemali demek seyyidül cemali demektir. Sahibül cemali demektir. Fıkıh kitaplarımızda Rabbül beytte olduğu gibi, Rabbül abytte olduğu gibi Arap kardeşlerimiz daha iyi anlarlar bunu. Evet. Kölenin efendisini Arapça'da Rabbul Ab tabiri kullanılır. Evin sahibine Rabbul Bey tabiri kullanılır. Kadim olarak ilim kitaplarımızda da böyle. Şu halde Rabbul Cemali ezelden ebede güzellik ve cemalin Efendisi Hazreti Muhammed ki Tealallahu Halikuhu yaratana kurban olayım. Efendim böyle diyor. Ne yüce yaratıcı bu ne mükemmel, ne kamil yaratıcı bu, ne büyük yaratıcı bu. Ee, hocam, şimdi sen böyle söyleyince, hani senin bazı yumurcaklar var ya, şimdi oturdukları yerde onlar böyle hındıldamaya başladılar. Yahu peygamber de hiç bu kadar medyusena edilir mi filan diye. Bunların hiçbiri benim sözüm değiller, evladım. Bunlar hepsi selefin sözü. Daha neler var önünde. ya. Ve bunu, ve bunu dünya saltanatına, dünya hakimiyetine oynayan Osmanlı sultanı söylüyor. Ben bu sultanlara kurbanım. Rabbim bu milletin kaderini tekrar Osmanlı'ya teslim et diye milyar var. Evet muhterem müminler. Şimdi geliyoruz şifa şerhinde Ali'ül Kari Hz. Ali'den naflederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratılışı, müntaz vasfı, ahlakı ve sünneti Hazreti Ali'yi soruyor. Sizi tekayyül eden hangi sıfatlarınız da sizi anlasın ya Resulallah? Sizi nasıl tekayyüz etsin? Şiarınız nedir? Müntaz vasıflarınız nelerdir? Siz nasıl bir Muhammed'siniz ya Resulallah? <gülüyor> Peygamber Efendimizin cevabı. Şifa-i Şerif, birinci cilt Ali'ül Kari Şerhi. Bakınız orada göreceksiniz. Hazreti Ali'den Cenab-ı Peygamber Efendimiz sünnetini, şiarını, hasletlerini böyle kendi dilinden tarif ediyor. Ali'ül Kari gibi bir ilim eri de eserinde takriz ediyor. Evet. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar El-Ma'rifetu Re'su Ma'li Müslümanlar hepinizin dikkat nazarını kulağını, gönlünü Peygamber Efendimiz'in güzel vası ve sünnetinin beyanına çekiyorum. Evet. Peygamber Efendimiz vuruyorlar. El marifetu resu mali Allah'ın marifeti sermayemdir. Sözü böyle başlıyor. El marifetu resu mali Nasıl da Ayy Celle billah ve ma halektul cinne vel illa Li yabudun İbn Abbas tefsirine bakınız. İlla li yarifullah Sultanın tefsirinde İbn Abbas sıraları illa li yarifullah tefsiri Ben insanlar ve cinleri hiç bir şey için değil, ma'rifetullahı tahsil etsinler, Allahı bilsinler diye yarattım diyor. Tabi Allahı bilen, Rasulüne bilecek. Men yutır Rasule, fakat ata Allah eğer Rasul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur seni seni yol kesici seni zalim seni Kur'an'ı Kerim'i alıp Rasulullah'ı dışlamak isteyenler var memleketimizde muhterem Müslümanlar ya, Allah Rasulüne gelen ki Rasulullah olmasa Kur'an olur muydu alemde Allah Resulüne gelen Kur'an-ı Kerim'i güya güya Libya'nın başındaki Donkeşot gibi veya tarihte olduğu gibi Mekke'de nazil olan ayetler duaya dairdir kabul ederiz. Medine'de nazil olan ayetler ahkama dairdir kabul edemeyiz diyenlerin kuyrukları bunlar muhtelenleniyorlar. <gülüyor> Efe tu'minun bi ba'dil Kitabı ve tekfurun bir ba'd Kur'an-ı Kerim böyle diyor: "Yavrular! Efe tüminunun bi ba'dül kitabi ve tekfurun bi ba'd? Kur'an-ı Hakîm'in bazılarına inanıyor, bazı kısmını küfranda, inkarda mı bulunuyorsunuz diyor Cenab-ı Kâletü'zülceler. "Hayır. Bütün külliyetiyle Hazreti Kur'an'ı bütün varlığımızla kutlayacağız." Evet. Sonra Sahibul Kur'an, Hazreti Fakhrur Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Madem yaratılışın gayesi marifetmiş, Kur'an-ı Kerim'de Rabbi Zülcelal böyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz de kendisini tarif ederken böyle buyuruyorlar. El marifetü reysü mali. Marifetullah sermayemdir. Ya. Muhterem Müslümanlar. Dağ başında olsa, şöyle ortasında olsa, Sibirya'da olsa, buz denizlerinde yaşasa, akıl sahibi için Cenab-ı Hakk'ın zatına inanmak maturidiye göre farz-ı ayındır. Farzdan evvel farz, farzdan sonra farz, farzın içinde yine farzdır. Akıl sahibine mazeret yoktur muhterem Halik'ını, yaratıcısını, Rabbisini, peygamber ulaşmadan dahi, Kur'an eline gelmese dahi alemlerin Rabbisine inanacak ama Cenab-ı Halik'i Hücudar Kur'an-ı Kerim'de kendisine tebliğ varmadan bir kula azap etmeyiz buyuruyor. Namaz gibi, abdest gibi, haç gibi, zekat gibi şeyler, eğer kendisine ki bugün dünyada radyonun, televizyonun varmadığı, yayının ulaşmadığı yer kalmadı, onun için buz denizlerinde yaşayan eskimolar dahi İslam peygamberine inanıp namaz ve oruçla mesul olduklarını, memur olduklarını bilmeleri gerekir. Çünkü yayınlar oraya da varıyor, Kur'an orada da okunuyor muhtemelen Sumanlar. Ama geçmiş asırlarda Televizyonlar, radyolar, bu yayınlar yokken Sibirya'nın ortasında peygamber tebliği varmayan insanlar Allah'u zülcelal'e inanırlar ve bununla cennete girerler. Yani la ilahe illallah dedi mi anahtarı aldı cennete girerler. Ama tebliğ kendisine geldi mi? Hz. Muhammed'den haberi oldu mu? Hz. Kur'an'ın hayatını duydu, duydu mu? Peygamber Efendimiz'e de inanacak, Resul-i emretiklerini, emrettiklerini, ve şeriatın emirlerini tatbik edecek, haramlardan sakınacak, ancak o vakit cennete girer. Rabbimiz gönüllerimizi marifetullah ile tezyin buyursun inşallah. <Gülüyor> teala. müminler, tabi marifetullah, Allah bilgisi, herkesin kalbinde, dikkat buyurunuz, herkesin kalbinde, Ayrı güçte, ayrı kuvvettedir. Ampul var, bin mumluk. Ampul var, 500 mumluk. Ampul var, yüz mumluk. Ampul var, gece lambası, yedi buçuk mumluk. Evet, muhterem Müslümanlar. Sıddık-ı Ekber'in imanı için fahri kainat, levvüzle imanu ebi bekrim mea imanu ümmeti, leturacjahu aleyhim buyuruyorlar. Ebu Bekri'nin imanıyla bütün bir ümmetin imanı tartılsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyorlar. Ya Rab, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyorlar. Ve muhterem Müslümanlar Resulullah'ın şöyle bir hadisini de çok iyi hatırlıyorum. Ebu Bekir kesretü salatü savm ile değil Allah'ın kalbine yerleştirdiği bir manevi cevher ve nur sayesinde bütün ümmetimin ön sırasını almıştır diye buyuruyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem adetleri. Kapı Caminin muhterem cemaati Hep beraber seviyoruz değil mi? Öyleyse müjdeliyorum. Mahşerde kişi sevdiğiyle beraberdir inşallah. Bir Arabi geldi. Bir Arabi geldi. Peygamber Ezişan Efendimiz'e şöyle sordu. Ya Muhammed Keyfe tarafi <gülüyor> raculin ehabbe kavman Resulullah'a böyle sordu, önüne gelerek ayakta durdu, böyle sordu. Keyfe tarafi raculin ehabbe kavman Ya Muhammed, ya Resulullah, o kimse için ne dersin ki? Bir kişiyi, bir kavmi seviyor ama ibadet ve ameliyle ona yetişemiyor, onlara yetişemiyor. Bu kimse için, onlar için ne dersin ya Resulullah? Peygamber Efendimiz buyururlar ki المرء مع من أحب المرء مع من أحب diyor mer'u ma'a men, mer ma men, şerifte, mer ma men kişi mahşerde sevdikleriyle beraber haşrolunacak Allah'ı seviyoruz peygamberini ve bütün enbiyayı seviyoruz Ashab-ı kiramı seviyoruz, Selefi salihini seviyoruz, Cüneydi Bağdabileri, Bayezid-i Basamileri, Şah-ı Nakşibendleri, Muhterem Müslümanlar, Muhittin-i Arabileri, Hacı Bayram-ı Velileri, Mevlana celalettin Rumileri, Şemseddinleri, Sultan Fatihleri, Sultan Kanunileri, sadr Konevileri, İmam-ı Beavileri, Abdullah-ı Bosun ve hâkede ve hâkede ve hâkede. Rabbim kapı caminin şu birkaç bin cemaatinin huzurunda şahit ol, de senin sevdiğin herkesi seviyorum senin bu ettiklerine de aşırı derecede buz ediyoruz. Tamam mı Müslümanlar? Seni. Ya hocam böldün be. Estağfurullah el-Azı. Estağfurullah el Estağfurullah el Ya. Şartta, gartta. Türkü, Kürdü. Taciki, Boşnakı. O biri, diğeri, siyahı, beyazı, sarısı, ahmeri, hepsi bizim için iman ve aşkla doluysa sevdiğimiz bedenimizde, ruhumuz masabesinde kardeşlerimizdir. Biz onlarla beraberiz elhamdülillah tal Ama, ama alemlerin yüce Rabbi şahit olsun ve kapı caminin şu cemaati, muhterem cemaate şahit olsun... Ulan sen bu dini mübini İslam'ın eşiğini kirletip kainatın fahlına karşı değil böyle yazmaklığın toz bile kondursan yüzünü tükürüyor, ebedi boz ediyorum sana. Evet. Yüce Rabbim, Yüce Rabbim elimizden tut, rahmetinle yarlığa Bizi mahşerde yalnız bırakma. Sevdiklerinin içinde haşret bizi Allah'ım. <Gülüyor> Muhtemminler Peygamber Efendimiz devam ediyor. Marifetullah sermayemdir dedikten sonra devam ediyor. Vel hubbu esasi. Sevgi dinimin esasıdır. Sevgi dinimin esasıdır. Dikkat ediyor musunuz muhtarmuşumlar? Yani, geçen dersinde biraz işaret etmiştim. Rasulullah Habibullah'dır. Allah'ın sevgilisidir. Şu halde İslam dini aşk ve sevgi dinidir. İslam dininde sureti katiyede tefrika yoktur, hizipçilik yoktur, çekişme yoktur, nemamlık yoktur, gıybet yoktur, kovuculuk yoktur, onu bunu zemmetmek yoktur, yoktur yoktur. yoktur. Yani... Bir buçuk milyar mümin kaideyi az evvel koydum önüne. Bir buçuk milyar mümin, bir buçuk milyar cesette bir ruh taşıyor adeta. Bir kalp taşıyor, bir inanç taşıyor. Bir kıbleye inanmış, bir arşa el açıyor, bir mabudun kulları ve bir peygamberin ümmeti olarak yaşıyoruz inşallah teala. Sevgi ve sevgi. Muhterem Müslümanlar o kadar mühim ki Evlat anne babanın yüzüne sevgiyle baksa, evlat anne babanın yüzüne sevgiyle baksa, bütün günahları affedilir. Anne ve baba evladın yüzüne şöyle tebesüm edip de eliyle eliyle okşasa, elinin dediği kıllar adedince cana buhak günahını affeder. Resul-i huzurunda yetimden bahsedildi. Resul-i huzurunda yetimden bahsedildi. Peygamberi Zişan Efendimiz buyurdular ki, bir kimse tebessümle yetimin yüzüne baksa, Müslümanlar, var, Kabu muhterem cemaati, bir kimse sevgiyle, merhametle yetimin yüzüne baksa ve yetimin başını şöyle okşasa, elinin değdiği kıllar adedince günahını Cenab-ı Hak affeder. Dakikalık, saniyelik amel bu ve bu İslam. Müslümanlar ve bu İslam bu. Başka nizamda, başka sistemde, başka rejimde, başka düsturda, başka kanunda yok, yok, yok. Bu İslam'da bu. Ne hacet hocam, sen kendini de fazla yorma ya. Ne hacet? İşte bu rejimin getirdiği vasat ve ortam bu işte, bakınız. yıllarca beraber yaşamış memleket evladı sitenlerle, tonsonlarla, makinalarla birbirini öldürüyor. Evet. Sistemin getirdiği bu işte. Halbuki ise, halbuki ise İslam peygamberi böyle buyuruyordu, Ya ebader, La tahk'anne mine'l marufu şey'en ve lev entelka ehâke büvesin talîk Kurban olduğum İslam. Ya la Latihlanla minel şeyen, iyilik ve güzellikten en azını dahi hakır gör, görme, küçük görme ya Bahadır. Velev ki, çarşıya giderken veya gelirken, yolda bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi olsa. Ya, muhterem Müslümanlar. İslam'ı böyle anlayacağız. Muhterem müminler. Giderken, gelirken, sohbette, sohbette, yolda, çarşıda, pazarda, tarlada, ticarette, alışverişte bir mümin kardeşinin yüzüne... Cebesümle bakmak dahi maruftur, iyilikdir, güzelliktir. Peygamber Efendimiz bunu dahi küçük görmeye bazer buluyorlar sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Muhterem zaman zaman söylüyorum. 48 senedir kürsiden Konya'lıyı, dünyalıyı, Türkiye'de aşağı yukarı banklarımın girmediği, atımızın ayak izi olmayan yeri yok hemen hemen. Ta Hollandalara Kabe'nin karşısına varıncaya kadar konuşmalar ve dersler Elhamdülillah Teala ağzın merkezine kadar yürümüş durumda. Bütün bu davetlerimizde istediğimiz İslam'ın İslam'ın bu kardeşliğidir. Bu sevgisidir. Bu vahbettir. Bu parıltıdır. Bu nudur Allah'ın inayetiyle. Şu halde şu halde sevişeceğiz. Kaynaşacağız. Kaynaşacağız kucaklaşacağız, bir buçuk milyar bir vücut haline geleceğiz. 55 İslam devleti bir devletmiş gibi. Ama hocam müsaade etmiyorlar yahu. Ha? Konyalılar. Ama baksana gazetelere, radyolara, televizyonlara müsaade etmiyorlar yahu. İlla da Avrupa'ya kuyruk Amerika'ya köle olmaya devam diyorlar. <gülüyor> Cenab-ı Zülcelal lütfedecek inşallah ölmeden göreceğiz. Konyalılar ölmeden göreceğiz. 55-57 İslam devleti tek devlet halinde ve bir buçuk milyar tek vücut halinde buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü <gülüyor> sancağının Bayrağının şemsiyesinin altında toplanacağız inşallah teala. Ve muhterem Müslümanlar kafirlerin, kafirlerin, aç kurtların bütün korkusu bu ki ya Müslümanlar birleşirlerse korkulu rüyaları bir buçuk milyar kucaklaşırsa, sevişirse, kaynaşırsa tebrikalar Müslümanlar tebrikalar bize garbın ithalidir. Tebrikalar bize garbın ithalidir. Hatta ırkçılık, ırkçılık belası bile garbın ithalidir. Bu milletin vahdetini bozuk saflarını koparmak için halbize Kur'an-ı Kerim وَجَعَلْنَاكُمْ شُوُبًا ve لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَّاكُمْ diyor. Biz sizi büyük büyük vilayetlere küçük küçük ilçeler ve köylere ayırdık ki birbiriyle tanışıp sevişip kucaklaşasınız vahdet-i İslam'ı teşhis edesiniz diye fakat bilesiniz ki buyuruyor Cenab-ı Hak inne ekramakum et etkakum sizin çizde en seçkininiz en çok mütteki olanınızdır ve arafat ve arafat fahri kainat Fahrü Hikayet Devesi'nin üzerinde Veda Hutbesi Veda Hutbesinden yeni tadille bir pasaj bir cümle böyle Ela lafadlen li aradin ala ajmim ve la li ala ala aradin ve la li ala asvad ve la li ala ahmar inna akramakum akramakum ne Arabın aceme, ne acamin araba. Her kavmin kendine göre fazileti vardır. Kudretine kurban olayım Yüce Mevla. Altı buçuk milyara başlarına altı buçuk ayrı akıl vermiştir. Ayrı irfan vermiştir. Ya, bedi'i kudret. Muhterem Müslümanlar tatbikatta şu parmağın izi birbirine benzemiyor. Altı buçuk milyara. Ancak bu parmak bizim müteassı bir konser arkadaş söylüyordu. Beş bin de birbirine biraz yaklaşıyormuş. Beş bin parmak birbirine biraz yaklaşıyor. Şu samadaniyete bakın, şu kudrete bakın, şu izzete bakın, şu celale bakın, şu ulluk yüceliğe bakın, şu alemlerin Rabbinin hikmetine bakın. Evet, altı buçuk milyarın aklı ayrı, tabiatı ayrı. Hatta muhterem Müslümanlar ben şurada saf, tuta, saf tutmuşum namaz kılıyorum ta geride bir arkadaşımız öksürüyor <gülüyor> diye ha bizim Hüseyin'de var diyorum emin olun böyle sel tonaçların nüanslarında tona, tonajlarında seslerin birbirine farkına bakıldığı zaman dahi sanki Mevla altı buçuk milyara ayrı kudret levhası olarak ayrı istiğidah vermiştir ayrı güç vermiştir muhterem ünlüler <gülüyor> Biz bu Allah'a kuluz. Yahu bir de çalım edeyim mi Müslümanlar? Ha? Müslümanlar ne dersiniz? Son söz. Yani hocalar biraz çalımlı olur tabii. Dervişler gibi böyle pek mütevazı olamıyoruz. Allah bizi affesin inşallah. Bir de çalım edeyim mi size? Bu Allah'a kul olduğumuz için izzetliyiz ve aziziz elhamdülillahi teala. Öyle içe işte köpeğe buç bırakacak cinsten zelil mahluk değiliz. Biz Allah'a kul ve Resulüne ümmet olmanın şerefiyle dünyada da, ukba'da da, mahşerde de, sıratta da, cennette de onun saçağı altında olmak istiyoruz. Ve öylece bu ikrarla, hani Akif, Ya Rab bizi bu ikrar ile haşret dediği gibi, bu Allahu Allah'ın huzuruna varmayı istiyoruz inşallah. İyyâkena abudu. Tabii ezanımız okundu, mürezzin efendiler haklı olarak sabırsızlanmaya başladılar. İçinizde memurlar var, saatleri belli. Fazla da uzatmıyorum muhterem Müslümanlar. Evet, bir buçuk milyardan, hadi bir milyar hüsnü zannedeyim, bir milyarı namaz kılıyor şu anda muhterem Müslümanlar. Şu anda ellerini bağlamışlar ve böyle diyorlar. Fatiha'yı okuyor. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Tamam mı Müslümanlar? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder, sana başkırar, sana bel eğer, senin huzurunda secde eder ve yardımı ancak senden bekler, de, istahan ederiz senden. Avni inayet sendendir Rabbim diyoruz ve bu halde böylece güzel güzel yaşayacağız. Kardeş olacağız, seveceğiz, sevdireceğiz, inşallah Teala Bir ruh haleti içerisinde, halatın lifleri gibi muhterem mülküler. Hani binlerce lif böyle bükülünce bir halat meydana geliyor. 200 bin, 300 bin tonluk şlepleri. Sahile üstüme böyle çekip bağladığında devinemiyor artık. Bunun gibi bütün davalarda böyle bir vahdeti i İslamiyyi rücarubumuzdan niyaz ediyoruz inşallahü <gülüyor> teala. <gülüyor> Sallu ala Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şahadet. Eşhedü <gülüyor> en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden Peygamberü ve Resulü kelimeyi tayyibe münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapılmalar nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak, hak bilüp hatta hakkı ittibak, batılı batılı bilüp batıldan ihtina beleyen zümreyi salihine Mevla cümlemize ilhak eyleye şeriatı garra Ahmediyeyi Muhammediyeyi i, Ahmediye -i Muhammediye-i Mustafa Büyüye, ve ittibalarımızı gelmen fe yevma müjdat cennet vatanımız ve bütün alem-i İslam'ı belalar, felaketler musibetler hele düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye Amin. cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesi ile iltifat ve ikram eyleyelim. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasufun ve selamun al murselin ve alhamdulillahi rabbil alemin alfatiha.